Rüyada talimat almak, işaretler görmek, bu minvalde olan şeyler, rüyaya has olarak, bunlara itibar edilebilir mi? Yani rüya tabi belli oranda muteberdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyayı üçe ayırıyor. Bir, rüya -ru ruya salih rüyalar. İkincisi ise kişi gündüz konuşur, akşam onları rüyasında görür üçüncüsü ise şeytandan gelen korkutmalardır. Ali sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki güzel şeyler gördüyseniz, dilerseniz bunları anlatın. Ama kötü şeyler gördüyseniz, bunlar şeytandandır. Bunları anlatmayın. Kalkın, namaz kılın, Allah Teala iltica edin. Yani beni bu rüyanın etkisinden, tesirinden kurtar yarabbi diye. Rüyalar böyle talimatlar vesaire geliyorsa, tab bunlar şeytandan da olabilir. Talimat bize Rabbimizden gelmiştir, Peygamber Aleyhisselam'dan gelmiştir, ulema'dan gelmiştir. Ama rüyada güzel şeyler de görebiliriz. Efendimiz Aleyhisselam göreceğini söylüyor, haber veriyor. Fakat bütün gördüklerimiz Kur'an-ı Kerim'e, Sünnet-i uyarsa, muafık olursa o zaman bir anlamı olur. Yoksa hükümsüzdür yani gündüz düşünmüş, akşam rüyasında görmüştür. Hiçbir hükmü yoktur.